Gurur, neden savaşmak zorundayız? Yazan Chris Hedges Üç yaşındaki oğlumun en sevdiği kitap, mavinin derinliklerinden başlığını taşıyor. Planktonlardan palyaço balıklarına, oradan orkalara varıncaya kadar deniz hayvanlarının bir sürü kocaman renkli fotoğrafı var kitapta. Sabahları oğlumu sık sık pijamalarını giymiş, odasında yere oturmuş, kitabın sayfalarını özene bezene çevirirken buluyorum. Önündeki muhteşem deniz yaratıklarının adlarını söylediğini ne zaman duysam kalbim parçalanıyor. Oğlumun ömür süresi içinde eğer insan davranışlarında radikal bir geri dönüş olmazsa dünyanın okyanusları ve onların desteklediği hayat sistemleri ölmüş olacak. Ben çocuklarım için mücadele ediyorum. Bu benimle ilgili bir şey değil, onlarla ilgili. Önümüzde göreceğimiz feci kopuş ve kırılmalarla yüzleşmek şöyle dursun, bunları kabullenme konusunda bile gösterdiğimiz toplu kifayetsizlik ve yetersizlik karşısında duyduğum derin ümitsizliği, İnsanları ve doğal dünyayı tükenişe ya da çöküşe götürecek kadar istismar eden şirket sistemlerine kafa tutmak için tüm enerjimi ve direncimi seferber etme konusunda bir baba olarak duyduğum o müthiş arzu telafi ediyor. En azından umuyorum ki çocuklarım geri dönüp baktıklarında ekosistem kar adına mahvedilirken dünya şirketler tarafından Korkutucu bir neo feodalizme, bir tür totaliter kapitalizme dönüştürülüp yeniden biçimlendirilirken, babalarının pasif bir seyirci olarak kalmamış olduğunu görecekler. Ve en azından umuyorum ki babalarının başını eğmeden tutuklanıp hapishaneye götürülüşüne tanık olacaklar. Benim direnişim nefretten değil, sevgiden kaynaklanıyor. Şirketlerin çarpık kar kültürünün, anlamsız ve aşırı duygusal bulduğu şeylerin hepsine duyduğum sevgiden, çocuklara, göllere, ağaçlara, ötücü ardıç kuşunun ormanın derinliklerindeki şarkısına. Şiddetli iklim değişikliğinin sonuçları kaçınılmaz olacaktır. Tuhaf hava olayları, yani örneğin Amerika'nın orta batı eyaletlerindeki orman yangınları ve kasırgalar, bunların yanı sıra Çin'de, Pakistan'da, Bangladeş'te ve Avustralya'da şiddetli seller, yanı sıra yeryüzünün dört bir yanında artıp duran sıcaklar. Bunların hepsi birden üstümüze çullanmış durumda. Ve bu sadece başlangıç. Asıl korkutucu olan şey ise, ekosistemin çehresini daha birkaç yıl önce yapılmış en iç karartıcı bilimsel araştırmaların öngördüğünden dahi daha hızlı bir tempoda bozan ve onu şekilsizleştiren küresel ısınmanın ani ve dehşet verici hızlanışının topluca inkar ve kendini kandırma dalgasıyla karşılanmakta olması. Küresel sıcaklık daha şimdiden bir derece yükselmiş, ...ve Kuzey Kutup Bölgesi'nin hızla erimesini başlatmış durumda. Her bir derecelik Celsius sıcaklık artışı... ...tahıl rekoltesinde yüzde onluk bir azalma anlamına geliyor. Tüm karbon salımlarını bugün durdursak... ...sıcaklık en az bir derece... ...hatta belki daha da fazla artmaya devam edecek. Göklerden aniden inecek bir mucize dahi... ...bizi köklü iklim değişikliklerinden... Büyük çaplı insan göçlerinden, yükselen deniz seviyelerinden, kıtlıklardan ve yaygın yiyecek sıkıntılarından kurtaramaz artık. Cesur yeni dünyamıza hoş geldiniz. İnsan türünü kendini yok etmekten kurtarabilecek tek geçerli seçenek, yani fosil yakıt bağımlılığına son verilmesi, Kyoto'da yapılmış o zayıf anlaşmayı bile yırtıp atmış olan endüstrileşmiş dünyanın kudret simsarları tarafından tamamen yok sayılmaktadır. Durumu düzeltmek ve geri çevirmek adına geriye kalan son cılız umut, aralıksız sivil itaatsizlik eylemlerinden, resmi kudret ve iktidar sistemlerine açıkça karşı koymaktan geçiyor. Bu, gözaltına alınmak, tutuklanmak da demek aralarında Wendell Berry ve Bill McKibben'ın da bulunduğu toplumun en ileri görüşlü ve önemli seslerinden pek çoğunun vardığı sonuç bu. Sistem içinde kalıp onu içeriden düzeltme işi yattı. Sistemin dışında çalışıp ona baş kaldırma çalışması da başarısız olabilir. Bu konuda dürüst olalım. Kudretin şirketleşmiş yapıları, bırakın gezegeninkileri Sıradan vatandaşların ihtiyaçlarına, haklarına ya da isteklerine karşı tamamen kayıtsız oldukları gibi, kitle iletişim araçlarından seçim politikalarına ve yargı erkine kadar tüm kudret ve iktidar sistemlerini gasp etmiş durumdalar. Gerçekçi bir insanın ümitsizlik ve yeise kapılması anlaşılır bir şey. Kendi iç dünyama çekilme yolunu seçecek olsaydım, yaprak üfleyicilerinin sesini bir daha hiç duymayacağım küçük bir toprak parçası edinir, arta kalmış ne kadar huzur kırıntısı varsa onları da ailemde, kitaplarımda ve doğal dünyanın fısıltı ve güzelliğinde bulurdu. Ama teslim olmak ahlaken caiz değildir. Teslim olmak ve mücadeleyi bırakmak, oturan boğanın bizi uyardığı gibi, Doğmuşla doğmamışları ve bitkilerle hayvanları, ki oturan boğa onları da kutsal sayıyordu, perişanlık, sefalet ve ölüme mahkum etmektir. Bizim böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Dik durmak ve hayatı savunmak için savaşmak zorundayız. Bizden sonra gelecekler için, şu an itibariyle çok küçük, çok zayıf ve mücadele edemeyecek kadar güçsüz kalmışlar için, doğmuşlarla doğmamışlar için, benim oğlum gibi doğal dünya karşısında hayranlık ve büyülenme yetilerini henüz yitirmemiş olanlar için savaşmak zorundayız. Çocuklarımıza böyle bir borcumuz var. Şu dünyadaki en zor ahlaki duruş ve en büyük cesaret gösterisi, Oturan Boğa'nın yaptığı gibi karşımızda saf tutmuş ölüm güçlerinin karanlık ve kudretini açık seçik görebildiği halde gene de ona direnme yürekliliğini gösterebilmektir. Oturan Boğa ömrünün son dakikalarında en çok kendi halkı için yeterince sıkı bir savaş verememiş olmaktan ve ileride halkının kendisini bu yüzden lanetle anması ihtimalinden korkuyordu. Direnmek, özerk beşeri varlıklar olarak kişisel haysiyetimizi korumaktır. Direnmek, birer nesne olarak sınıflandırılmaya razı gelmediğimiz anlamına gelir. Belirsiz, muğlak varlıklar olarak kabul edilmeye baş kaldırmanın bir yoludur direnmek. Hayat kısa. Hepimiz öleceğiz. Adalet uğruna verilen savaşların neredeyse tamamı Bizler gittikten çok sonra da devam edecek. Şahsen ben teselliyi inançta buluyorum. Herhangi bir yerleşik din ya da inanış değil bu dediğim. Hepimizin iyilik yapmaya yazgılı ya da çağrılı olduğumuza dair bir iman bu. En azından kendimize göre en iyi tanımlayabileceğimiz şekliyle iyilik yapmak ve sonra da koy vermek gitsin. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halık bilir, hali. Bu iyiliğin nereye gittiğini bilmeyiz. Hatta bir yere gidip gitmediğini de bilmeyiz. Budistler bunu iyi karma diye adlandırıyor. Ama direniş eylemlerinin, ki gerçek maneviliğin konusu daima direniştir, asla anlamsız olmadığını gösterir inanç. Elle tutulur, gözle görülür tüm işaretler, yenilgi ve başarısızlığı gösteriyor olsa bile böyledir bu. İşte bu inanç bana büyük huzur veriyor. Sirhan-ı Döberjarak'ın ömrünün son savaşında, hem de kazanmasının imkansız olduğunu bildiği bir savaşta, düşmana hamle ederken dile getirdiği inançtır bu. Ölümcül şekilde yaralanmış, Ölümle yüz yüze gelmiştir. Dehşetli bir ürpermeyle birdenbire ayağa kalkar. Hayır, koltukta olmaz. Dostları ona yardım için fırlayıp koşarlar. Sakın bana destek olmaya kalkışmayın, der onlara bir ağaca dayanarak. Bırakın, ağaç yeter. Gelecekse buyursun, biz de hoş geldin deriz kendisini ayakta elde kılıç bekleriz ne dedin diye bağırır sonra sirano karanlığın içine doğru beyhude mi o malum sen başla saldırmaya mutlaka galip gelmek için çarpışılmaz ya evet hatta beyhude olunca daha güzel nedir bu kalabalık bin kişi mi mükemmel sizi tanıdım şimdi Bizim eski düşmanlar, yalancılık, al sana, zamaneye uyanlar, bunlar da hurafeler, alçaklıklar. Kılıcını savurur. Ha nasıl? Anlaşalım mı? Asla, asla. Ah işte asıl düşmanım, sen aptallık, kibir, buradasın ha. Nihayet biliyorum hakkımdan geleceksiniz, evet. Fakat kalbim çarptıkça sonuna kadar kinle ben yine vuruşurum. Vuruşurum sizinle. Nefes nefese durur. Artık ölmek üzeredir. Her şeyimi koparın. Bekletmeyin ölümü. Alnımdaki defnemi, göğsümdeki gülümü koparıp alın. Fakat size rağmen bir şeyim, öyle bir şeyim var ki alıp götüreceğim ve bu akşam çıkınca Allah'ın huzuruna, yedi kat gökyüzünün o masmavi nuruna eşikten selam verip karışacağım zaman yanımda bulunacak. Allah'ıma buradan lekesiz, buruşuk onu götürüyorum. Evet, ne yapsanız da kılıcını kaldırarak atılır, bu benim, kılıç elinden düşer, sarsılır, dostlarının ve Roxanın kolları arasına düşer. Bu benim gururum. Bu yazının orijinali Adbusters dergisinin internet sitesinde 7 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Türkçe'ye aktaran Ömer Madra. Edmond Rosta'nın Sinan Ödeberjarak adlı oyunundan yapılan alıntıların çevirisinde ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1945'te yayınladığı Sabri Esat Siyavuşgil tercümesi kullanılmıştır.